Hocam, ihlasın dört düsturundan ikisi uhuvvetle alakalı. Uhuvvetin ihlasla irtibatlandırılmasını izah eder misiniz? Evet. İnsan şahsi amellerinde, davranışlarında ihlaslı olması Allah'ın emrettiği için, Allah'ın rızasını elde etmek için, neticesini de ahirete bırakmak şeklinde tarif yapılıyor. Sufilerin tarifinden farklı biraz ama fakat yakın, aşağı yukarı.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 Kalbin Allah'a teveccühüdür. Maksuduna, mağbuduna, mahbubuna yönelmesi. Daha derincesini alırsanız, masivadan kalbini ifra ederek, boşaltarak, tamamen o mülahazayla doldurması. Daha derince bir mülahazayla kendisinde de mülahazaya almamasıdır. Lazım. Sadece onu mülahazayı alması. Şimdi bu kuvvet esasen bu üçüncü şıktaki,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 Tamamen Resulullah'ta fani olacaksın. Rahle bir kadem dahi öteye götürülür. Fena fillah olur yani. Bu da fena fillah istiradı. Allah'ta fani olmak. Tamamen ilahi emirlerde ve isteklerde fani olmak. Kendi isteklerinden tamamen teberrî et. Hatta kendi havlinden ve kuvvetinden teberrî etme. Ki o la havle ve la kuvvete illa billah. Kenzün mümkünuz il olduğundan dolayı Orada Tammum'l-Aza'ya bağlı şöyle derler yani Teberre'na min havlina ve kuvvetina vel tece'na ila havlike ve kuvvetike İstersen mütekelle ile Teberre'tu min havli ve kuvveti vel tece'tu ila havlike ve kuvvetike Kendi havlimden, kuvvetimden, ben irademden, meşiyetimden, dilememden tamamen uzaklaştım Sen nasıl istiyorsan beni öyle yap demektir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 Kendinizi mecbur hissedersiniz. Benim dediğim değil esas onun dediği esas olmalı. Yani bir yerde kendi arzunuzu öne sürdüğünüz zaman hayır burada cina e bakın burada nedir o olsun. Mesela diyelim ki cennet kendine has bütün işçiyiyle gözünüzün önünde tüllendi. Böyle ki çevrenizi göremez oldunuz artık. Daha ütesini de diyeceğim. Evet, başka hiçbir şey göremiyorsunuz. Yani bir an evvel kendinizi oraya yatmak istiyorsunuz.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 O tatlısı aşıklar için zat-ı ihtiyacıyla yanıp kavruluyorsun. Bir Mecnun gibi, bir Ferhat gibi, bir Emrah gibi yanıp kavruluyorsun. Bunlar üstûrelerde geçen şeyler. Ama hakiki hakiki aşkın kolları arasında yanıp kavruluyorsun ve zat-ı ilahiye e yolu açılıyor. Yani istersen gelebilirsin, istersen gelebilirsin. Ben bunu isterim de ya Rabbi bunu demesini bilmelisin.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 Bu bütün Fars şairlerine mevzu olmuştur o kelebeğin. sadi kullanır, hafız kullanır, cami kullanır ve bizim divan edebiyatı dediğimiz Osmanlı edebiyatında da çok kullanır. Ateşe gidip yanan, cayır, cayır yanan ve aşkı sembolize eder o. Aşk, uğurlu, aşk için yanan insanları sembolize eder. Şimdi orada müthiş bir irade ortaya konuyor, bir direnme ortaya konuyor, dayanılır gibi değil. Fakat Allah'ta fani olan yapıyor onu.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 Kardeşlerinin siyatını kendi siyatına tercih etme. Onların isteklerini kendi isteğine tercih etme. Müzahameyi önlemenin yolu. Müzahame olursa ne olur? Kıskançlıklar olabilir yani. Kıskanırsın onu. O zaman ihlas olmaz. O niye yaptı, ben niye yapamadım? İhlas olmaz o zaman. Evet bu mesele benden sorulurdu falan. İhlas olmaz o zaman. Allah için olmaz. Kirletmiş olur. Dolayısıyla buna fena fil ihvan demiş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 Memnun olur, bir it ana ermiş gibi bir hal olur. Onun hutbesi karşısında aynı memnuniyeti duyma. Aynı hissiyatı yaşama. Bu temliğinle olur yani. Yapa yapa insan kendisini alıştırır. Öyle olunca ne diyorum yani bu çok derin bir mesele. Selefi salihini tenkitin önü de alınmış olur. Başka İslam büyüklerini sorgulamanın önü de alınmış olur bununla. Çünkü sen...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 İnsan bunu aşmışsa şeyi, aşamayacağı şey yoktur Allah'ın izniyle kelamiyye. Ebu muanifeyi hiç sorgulamaz böyle bir insan. Şafii hakkında hiçbir şey demez. İmam Maliki saba çekmez. Ahmet bin Hanbel'e fıkıh bilmiyordu demez. Evet. Bunlar emsaller söyleyebilirler yani. İbn Hacer'dir onun emsali bir adam, dev onlar diyebilirler yani. Koca Yusuf, Koca Yusuf'la elense çekebilir.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 Yunus bin Metta velâ tekünke sahibil hûd âyetine hazır olunca başka zamanda arz etmiştim. İhtimal bazı sabiler aklına geliyor ki acaba Yunus bin Metta ne günahı yaptı ki Efendimiz'e tembihte bulunuyor. Sahibi nun gibi olma yani balık sahibi deniyor ona. Nun da balık demek. Nun vel kalemi de balığa kaleme kasem ediliyor. Bunlar teşabi. Buyuruyor ki beni Yunus bin Metta'ya tercih etmeyin. Yunus İmmet'te o beş Ulraz peygamber içinde de yok. Şimdi bu kadişin haslık ifadesidir. Peygamberliği peygamberlik olarak takdirin ifadesidir. Ve hazmın ifadesidir.